Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elhi ve sahbihi ecma'in Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala eşefehdine ve Muhammed Değerli kardeşlerim Bugün de Hayatımızın artık vazgeçilmezleri haline gelen hayatımızda büyük, derin yaralar açan sosyal bir felaketimizden bahsedeceğiz. Bugün için insanoğlunun kendisine verilen büyük bir nimeti olmasına rağmen bu büyük nimeti büyük belaya çevirdiği olaylardan birisi de internet, sanal alem online dünyadır. Maalesef ki Allah Teala'nın bizlere birer lütuf olarak ihsan ettiği çok büyük imkanlar elde edilmesine vesile olan bu internet kullanımı maalesef toplumumuzda artık sosyal bir felaket, derin bir yara haline geldi. Tabii ki İhya Müddin'de İmam Gazali Hazretleri Değişik afetlerden bahseder, dilin afetleridir, gözün afetleridir. Ne demek? Dil çok faydalı bir, çok yararlı bir nimettir. Dilsiz bir insan yaşayamaz ama dilin de afetleri vardır. Dilin afeti de yanlış kullanıldığı zaman insana, insanın başına doğuracağı felaketler anlatılır. Gözün afetlere, yine gözüyle işlediği suçlardan, günahlardan dolayı maruz kaldığı sorumluluklar, yükümlülükler anlatılır. İşte bugün de internet ile ilgili durumlar da maalesef bugün toplumumuzda böyle bir noktaya gelmiştir. Nasıl ki, nasıl ki bıçak bıçak kullanıcısına göre değişirse. Bugün itibariyle internette böyle bir hal almıştır. Bıçak doktorun elinde sıhhat kaynağıdır. Ameliyatta kullanır, bir insanı hayata döndürür. Aynı bıçak bir çocuğun elinde tehlikedir. Hanımın elinde insanlara gıdadır. Katilin elinde başkalarının hayatı için bir tehdittir. Bıçak bıçak aynı bıçak ama kullanıcısına göre etkisi sonucu değişiyor. Onun içinde her nimetin nimet külfet dengesi çerçevesinde insana oluşturduğu böyle bir olumsuz sonuç vardır. Onun içindir ki Allah Teala'nın bizlere bu dünyada son yıllarda lütfetti, hayatın pek çok alanına girmiş olan Hayatı kolaylaştıran pek çok yönünden müstefit olduğu nimetin nimet olan internetin de maalesef hayatımızda büyük olumsuz sonuçlar olmuştur. Tabii ki bu internet Allah Teala'nın bir lütfudur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetler Senurihim ayetinefil faqibu fi Kur'an-ı Kerim'de insanlara kevni ayetlerini göstereceğini, kıyamete kadar yeni yeni şeyler olacağını bahsediyordu ki bunlardan birisi de aslında internetti. Bunu işaret yoluyla bildirmişti. Kur'an-ı Kerim'de Nemr, Nemr Suresi'nde Allah Teala Hazreti Süleyman Aleyhisselam ile Belkıs'ın arasında geçen konuşmayı bizlere bildirirken diyor ki قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَاٰت۪يكَ بِه۪ي قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُكُ Kendisine ilim verilen bir kişi dedi ki ben o belkısın tahtını sana göz açıp kapayıncaya kadar getiririm. Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. İşte bu ayetten anlıyoruz ki göz açıp kapanıncaya kadar taht bile geldiğine göre ışınlama yoluyla da daha henüz yeterince keşfedilmemiş olan daha büyük yenilikler de gelecek. Sadece internet üzerinden yapılan işler değil, canlı olarak da bazı malzemelerin taşınması bile ileriki dönemlerde muhtemelen gerçekleşecek. Bu bir kitap okuruz. Bu kitaptaki belirtilen hüküm gereğince de bunun gerçekleşeceğine inanırız. Gerçekleşti de. Ama biliriz ki bu internet Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak insanın insana verilen bir nimet olduğu için bir şükrü gerektirir. Ayrıca internetle birlikte ayetten de anladığımız gibi hani Hazreti Süleyman aleyhisselam diyor ki فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ o tahtın kendisine getirildiğini görünce de bu bana Rabbimin bir lütfudur. Liyebluani eşkurrem ekfur. Ben şükür mü ediyorum, nankörlük mü ediyorum? Beni bunu sınamak için verdi Allah diyor. Dolayısıyla da bu nimetlerle nimetlerle donatılan bir insan bu nimetin karşılığında yapacağı şey Rabbine nankörlük etmesi değil tersine şükrünü kulluğunu artırmasıdır. Bu nimetin karşılığında da ibret almasıdır. Ve bir insanın bu nimetler karşılığında nimetler karşılığında eğer onu rızay-ı ilahiyeye uygun kullanırsa kulluğunu yerine getirmiş olur. Ama onu Allah Teala'nın isteklerine emirlerine aykırı şekilde de kullanırsa bu nimet kendisi için bir azap vesilesi olur. Bir nimet var. Bu nimet kendisine nimet olarak değil, adeta azap için gönderilmiş olur. İşte internet nimetinin de sanal alemin de insanlara azap olmasına neden olacak neler var? Önce onlara girmeden kısa istatistiki bilgileri paylaşmak istiyorum değerli kardeşlerim bildiğimiz kadarıyla değişik ortamlarda yayınlanan verilerden anlaşılıyor ki dünyada 7 milyar insan var bu 7 milyar insanın 7 milyar insanın yüzde 26'sı internet kullanıyor çok önemli bir kitle iki buçuk milyarın üzerinde insan internet kullanıyor ve bu internet içerisinde de hani sanal alemde sosyal paylaşım siteleri dedikleri belli Siyonist mihrakların kontrolünde olan birkaç site var. İşte bu siteler içerisinde öyle bir öyle bir yapı oluşturulmuş ki büyük bir cazibe merkezi haline getirilerek insanlar bu tehlikeli ağın içerisine düşürülüyor hayatı orada maalesef saatleri heba oluyor yapılan araştırmalara göre Türkiye'de ortalama bir insanın günde beş saatini internetle geçirdiği tespit edilmiş aynı şekilde cep telefonundan internete girenler için de bu saat günde ortalama iki saatmiş keza ülkemizde 80 milyon nüfuslu bir ülkede 36 milyon kişi Facebook kullanıyormuş ki bu sitelerin en başında gelen en geniş kapsamlısı olan tabi burada burada anlamamız gereken nokta şu ki bir insan bu kadar vakti nereden bulabiliyor günde saatlerce zamanını nasıl internette geçirebiliyor belki bu rakam 2 saat 5 saat rakamları duyduğumuzda kulağımız uçukluyor ama maalesef toplumdaki bir gerçek, bir hastalık bu. Yine araştırmalara göre gençlerin %86'sı günde en az bir kere bu sitelere giriyor. %86'sı yine %72'si de her gün birkaç kez giriyor. Dolayısıyla da çok önemli, hayatın çok önemli bir bölümü burada geçiliyor. Ben bu rakamları paylaşarak konuyu dağıtmak istemiyorum. Ama özetle son bir veri de şu ki, gençlerin %13'ü de 6 saatten daha fazla bir süreyi geçiriyor. Bu aslında gençlerin haramı daha meyyal olduklarından, yaşlıların mütevazi, Allah korkusuna sahip, Böyle yani işlerden çekindiklerinden filan değil ya onların elinden bu işler gelmediği için yaşlılar daha az giriyor. Onlar da bu telefonları akıllı telefonlar rahat kullansa o bilgisayar ekranları başında gözleri rahat görse tuşları bilseler daha rahat kullansalar hiç tereddüdünüz olmasın gençlerden daha geri kalmazlar onun içinde maalesef insanlar saatlerce zamanını burada geçiriyor. Tabi bizim burada bu noktada hatırımızdan çıkarmamamız gereken en önemli düstur Estağfirullah vellezinehum anil lagvim muridun ayeti olmalıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de müminun suresinde müminlerin özelliklerini anlatırken buyuruyor ki o müminler onlar ki Boş ve yararsız işlerden Yüz çevirirler Uzak dururlar Eğer bir iş boş ise Yararı yoksa Müslüman bir insan Oradan hemen uzaklaşır Boş işlerle uğraşmaz Tabi Bu internetin Bu sanal alemin Bu kadar değişik açılardan Yaklaştırma imkanı olmasına rağmen En masum Eleştirilecek yönü kuşkusuz ki boş bir iş olduğudur bundan çok daha kötüdür ortaya çıkardığı çok derin yaralar vardır ama en masum eleştiri olsa olsa boş iş denecektir değerli kardeşlerim Peki neden bu boş iştir ki kısaca birkaç maddeyle değinmemiz gerekirse birincisi bu internet kullanımı her şey dönünce önemli bir zaman israfıdır. Saatlerce vakit saatlerce vakit maalesef boş yerlere geçirilebiliyor. Günde birkaç saatini bir insan çok daha değerli işlerle geçireceği halde geçirebileceği halde burada israf ediyor. Allah Teala ortalama 60 yıl ömür verdiği bir insandan her türlü özrü kaldırıyor. Artık kulum ben sana bu dünyada iken kulluğu düşünebilecek, beni hatırlayabilecek, bana karşı sorumluluklarını, görevlerini yerine getirebilecek, olan biten her şeyi hakkında düşünebilecek, şuurla davranabilecek yeterince zaman verdim. Bunu neden değerlendirmedi. Onun içinde Ortalama bir ömre sahip bir insanın artık Allah'ın huzurunda hiç geçerli bir özür kalmıyor ve zaman israfı ile de zaman israfı ile de bir insan kendisine dünyada verilmiş en önemli sermayesini, en önemli servetini boş yere harcamış olur. Hepimiz biliriz, her zaman hocalar tekrar eder, hadis-i lüfe ne buyurdu aleyhisselatü vesselam efendimiz? İnsanların Çoğunun aldandığı iki nimet vardır Bunlar sağlık ve boş vakittir İnsanoğlu Sağlığının kıymetini Ancak kaybettikten sonra Anlar Sağlam vücuda Zinde Güçlü kuvvetli bedene sahip Bir insan Ancak bunu kaybettiği zaman Değerini anlar Aynı şekilde Boş vakitte böyledir. Ne zaman ki insan elinden vakti geçmiş, ömrünü heba etmiş, en büyük servetini itirmiş ancak ondan sonra değerini anlar. İşte bizim bu hadis-i şerifteki iki hususu bilmemize rağmen nasıl ki hiç itibara almayız, önem vermeyiz. İşte bu önem vermediğimiz en hızlı Vakit yakma makinesi olarak maalesef ki bu alanlar değerli kardeşlerim karşımızda duruyor. Mümin bir insan, ferasetli, şuurlu, düşünceli bir insan olarak her şeyden önce israftan kaçınan insandır. Zaman israfı da yapabileceği en büyük israflardan birisidir. Bunun pek çok örneği vardır ki, mesela... Amir bin Abdükayis Hazretlerine bir gün birisi gelip Ya ustad otur biraz sohbet etsek muhabbet etsek diye vakit geçirecek e, laf harcamak istemiş, laf konuşup vakit geçirmek istemiş Demiş ki Amir Hazretleri bak demiş sen Güneşi elinde tut ben de seninle konuşayım Çünkü Güneş yerinde durmuyor Güneş devam ediyor, hayat devam ediyor Sabah olup gün gece birbirini kovalıyor Hayat hızla, ömür treni hızla Son limanına doğru ilerliyor Bunu durma, durdurmak mümkün değil Yine Hasan Basri Hazretlerinin Zamanla ilgili önemli bir sözü var ki bir Kulaklarımıza küpe, küpe olacak İbret olacak bir söz. Yürüyüş Hasan Basri Hazretleri Sen insan olarak günsün. İnsanın kendisi günlerden ibarettir. Nasıl ki hayatın her bir günü geçiyorsa işte her bir gün geçtikçe senin hayatından da bir parça gidiyor demektir. Hayatın kendisi günlerin bütünüdür. Dolayısıyla her eksilen gün vücudumuzdan bir azamızın kesilmesi gibidir. Nasıl azal yok olur ve insan tükenirse işte vakitte insan için böyle bir şey diyor Hasan Basri Hazretleri. Değerli kardeşlerim değil ki böyle internet ortamında boş mela yani de ekran karşısında saatlerce boş vakit geçirmek büyükler der de, Sıradan bir yemek yeme Vaktinin bile boşa geçmemesi için çok çaba sarf etmişler İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri Normal katık olarak Ekmeği tüketmezmiş Ya ne yaparmış Ekmeği Suya bandırılmış halde yermiş Derlermiş ya imam Neden tüm ekmek yemiyorsun da Suya batmış vaziyette Yiyorsun Dermiş ki ikisinin arasında bir çiğneme zaman farkı var tüm ekmeği yesem çiğnemekle meşgul olacağım daha çok zaman kaybedeceğim ama bu suya bandırılmış ekmek çiğnemek için benden zaman yemiyor onun için onu tercih edermiş yemekte geçirecekleri bir zamana bile değer verdiklerinden yine değerli kardeşlerim İbni Cevzi Hazretleri de Kayyim el Cevzi Hazretleri de insanın vakit israfını önlemesini 3 sebebe bağlamış ki 3 yolla bir insan vaktini heba etmekten kurtulabilir demiş bunları şöyle sıralamış bir insan gidip de toplu insanların olduğu yere gidip lakayet boş çenesizlik yapacak yerlerden uzak durup tek başına kalmayı tercih etmeli çünkü kimliğine yan yana otursan hemen dünya kelamı boş lafı yüzaf konuşmaya başlar ve ömrünü boşa heba edersin İnsan bu açıdan yalnızlığı terk etmeli iki insanın hayatta konuşması imkan olduğunca kısa ve sadece selamdan ibaret olmalı birisiyle mi karşılaştın selam verip Yoluna devam etmeli. Selam bir insanın Allah'ın ismini anması, insana yapacağı en büyük dua, en büyük hayır sözüdür. Selam vermesiyle bir insan yeterli derecede hem muhabbeti sağlamış olur, sıra-i rahim yapmış olur, hem de kifayet miktarında bir sözdür. Söz demek, selam vermek demek. Selam layetim demiş. Üçüncü olarak da az yemeği teşvik etmiş ki insan çok yediği zaman çok yediğinin de kendisine getireceği hararetin basması, susaması bunun tekrar tahliyesi gibi yemek bile nasıl ki bir insanda vakit israfına neden oluyor diye i̇bn Cevzi Hazretleri uyarmış. Değerli kardeşlerim neden bahsediyoruz? İnternetin İnsan hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinden, zaman israfını neden olmasından, tabi zaman israfından sonra ikinci olarak da bir insanın harama bakmasına zemin hazırladığından, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala estağfirullah ve la takrabuz zina, zina'ya yaklaşmayınız buyuruyor. Zina etmeyin değil, yaklaşmayın. Çünkü Yaklaşmak ona götüren adımlarla başlar. Allah ona götüren bu kötü suça giden adımları da yasaklamıştır ki bunların başında da bu ekranlar maalesef gelmektedir. Girdiği herhangi bir ortamda bir insan istemediği, arzulamadığı haram görüntülerle sıkça ve çok defa maalesef karşılaşmaktadır ve müminlerin temel dusuru Ey Habibim o mümin erkeklere söyle gözlerini kapasınlar. Harama bakmaktan çekinsinler. Kadınların nasıl ki tesettürlü giyinme zorunlulukları varsa erkeklerin de bu haramı gördüğü zaman gözlerini sakınma onlardan uzak kalma görünümü vardır işte değerli kardeşlerim bundan dolayıdır ki bundan dolayıdır ki vakit bir kılıçtır sen eğer onu kesmezsen o seni keser onun içinde bir insan vaktini de değerlendirirken gideceği herhangi bir yere bakarken de internette karşılaştığı herhangi bir ortam ne yapar? Önce bakmadır, sonra tanışmadır, gülüşmedir, buluşmadır vesaire vesaire. Kendisini yanlış yerlere doğru sürükleyeceği için bu noktada harama açılan bir adımdır, atılan bir adımdır. Bu yanlıştan da bu açıdan uzak durması gerekir. Hani anlatılır meşhur hadis şeriftir. Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir genç geliyor genç bu sahabelerin huzurunda yaratıyor Allah. ben bir kadınla arkadaş olmak istiyorum onunla zina etmek istiyorum diye ondan müsaade istiyor tabi bu saygısız sözler karşısında Ashab-ı kiram efendilerimiz çok sinirleniyor hiddetleniyor o genci dövmek ve Peygamberimizin huzurunda çıkarmaya çalışıyorlar onların Böyle bir teşebbüs içerisinde olduklarını görünce de peygamberimiz durur. Müsaade edin, bırakın bana gelsin diyor. Dizini dizine yanaştırıp o gence şöyle ikna ederek sözde bulunuyor. Diyor ki sen ey genç herhangi birinin bu kötü işi senin annenle yapmasını ister misin? Genç dün hayır ya Resulullah istemem tabi ki. Başkaları da, başka evlatlar da annelerinin bu, bu halde olmasından hoşlanmazlar. Peygamberimiz tekrar soruyor. Peki sen birisi senin kız kardeşinle o işi yapmasını ister misin? Dediğinde diyor ki hayır asla diye karşı çıkıyor. Peygamberimiz diyor ki hiç kimse kardeşinin böyle olmasını istemez. Birkaç grubu tekrar ediyor ve sonunda o gencin göğsünü eline koyarak dua ediyor. ve Gerçekten de o genç yaptığı kötülüğe pişman olarak tövbe ediyor. ve Bir daha da hiç kötü niyetler, emeller içerisinde bulunmuyor. Buradan Peygamberimizin nasıl sükunetle insanı tedavi ettiği, nasıl ikna metodunu kullandığını ve böylece de bir insanı haramdan günahtan, kötülükten men ettiğini görüyoruz değerli kardeşlerim. Ne anlatıyoruz? İnternetin ikinci en önemli zararı insanı harama bakmaya teşvik etmesi haramlara maruz kal bırakması. Yine nasıl ki bir insan değil ki çarşıda pazarda kendi özgür iradesiyle harama bakması, burada bilgisayarın başındaki tuşlara dokunmasıyla bir tık ötede her türlü müstehcen resimlere çok rahat bir şekilde ulaşıyor. Tabii ki insanın yapısında bulunan şeytanın ve nefsin dürtüsüyle de kolayca insanın, insanın başka yerlere gitmesine, haram noktalara bakmasına zemin hazırlanıyor. Düşünün ki hiç kimse kendi ailesinin, özel hayatının, müstehcen hallerinin başkaları tarafından yürülmesini, deşifre edilmesini de bunu karşısındaki insan için de işte düşünmeli, o mahremiyeti her yerde korumaya çalışmalıdır. Bakın fıkıh kitaplarında bir kural vardır. Kuş uçurtanların, kuş kuşçuluk mesleği yapanların cenaze namazının bile kılınmayacağı, şahitlerin, şahitliklerin kabul edilmeyeceği yönünde. Bununla ilgili iki sebep sayılır ki birincisi kul hakkına tecavüz ettikleri için besledikleri kuşlar sağa sola gider... Kimisinin yıkadığı temiz çamaşırları berbat eder, bir başkasının evini pisler diye. Bir ikinci neden de kuş uçurtmayla kuşçuluk mesleğini icra eden kimseler pencere evin damından bu işi yapacağı için evlerin mahrem yerlerine mahrem odalarına dikiz ederler. Gözleri bilerek veya bilmeyerek oralara takılır onun içinde sırf gözleri haram yerleri tecessüs ettiği için dikizlediği için bundan dolayı bu kimselerin şahitlikleri bile kabul edilmez değerli kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? İnternetin hayatımızda, çağımızda oluşturduğu olumsuzluklardan. Bunlar içerisinde tabii ki tabii ki harama bakmak harama bakmak aynı zamanda insanda unutkanlığa da sebeptir ki Said Nursi Hazretlerine bu soru sorulduğunda bunu demiş ki unutkanlığın çaresi ile ilişkin soru sorulduğunda buyurmuş ki haram nazar nisyan verir harama bakmak insanda unutkanlığa yol açar. Hani yine anlatılır ki Mahir hoca ile ilgili olarak Mahir Hoca, İz Hoca çok zeki bir adam. Hakkında yazılmış eserler var. Tarihimizin ünlü düşünür mütefekkirlerinden birisi. Demişler ki, Üstad 50-60 yıl önce gerçekleşen olayları gün gibi hatırlıyorsunuz. Çok müthiş bir zekanız var. Nedir bunun sırrı dendiğinde? Demiş ki, evlat biz Osmanlı döneminde ilk gittik. Bize Osmanlı döneminde okulda ilk gün yolda nasıl yürürler bunun kaidesini kurallarını öğrettiler yolda nasıl yürünür yolda diyor göz ayağın ucuna bakacak şekilde yolda olacak böyle gideceksin ama diyor şimdiki gençler etrafınıza bakarak gidiyorsunuz onun için sizlerde diyor hiç hafıza kalmaz işte onun için de peygamberimiz bize bir başka hadis-i şerifinde buyurur ki harama bakmak Şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Kim kim ki Allah korkusuyla Allah korkusuyla o harama bakmaktan çekinirse kendisini korursa Allah onun kalbine imanın lezzetini verir. Hani dönüp harama bakıyor ya bir insan. O baktığı an Şeytan adeta Gözüne bir ok atıyor, bir ok fırlatılıyor. Harama baktığı anda böyle olduğu için de bir insan ibadetlerinden lezzet alamıyor. Lezzet alamayışının nedeni harama bakıyor olması, şeytanın oklarıyla dolu olması. Hep bize söylerler, güzele bakmak sevap diye. Bu da tabi ki toplumda uydurulmuş safsatalardan birisi. Tabi ki güzele bakmak. Allah Teala yeryüzüne yüzüne bakın ibret alın diyor. Kur'an-ı Kerim'e bakmak, denize bakmak ve Allah'ın yarattığı acayip lidlere, harikulade adetlere nazar gözü nazar itibar gözüyle bakmak, ibret gözüyle bakmak işte o birer sevaptır. Ama gidip de harama bakmak tabii ki bunun sevap değil olsa olsa büyük bir isyandır değerli kardeşlerim tabii ki internetin en büyük zararları içerisinde insanın hayatında oluştuğu tiryakiliktir çok büyük bir bu işe başladıktan sonra insanlar maalesef büyük bir büyük bir bağımlılık içerisinde hayatın vazgeçilmezi olarak maalesef bu durumu görüyor Tabii ki bir insan bu haramlara yaklaştığı zaman belki internette Twitter'da bir şey paylaşmışsa ya da Facebook'ta hemen siliyor kimse görmedi sanıyor bilgisayarından masa üstünden tarihçesini şunu şunu şunu siliyor kaybediyor ama bilelim ki Allah her şeyi kaydediyor sildiğiniz hiçbir şey silinmiyor bir insanın gördüğü baktığı her şey arşivleniyor her şey kayıt altında. Bugün eskiden bunlar söylendiğinde saf bir imanla insanlar iman etmek durumundaydı. Ama bugün durum farklı. Bugün görüyorsunuz bir bilgisayarın içerisindeki bir bilgiyi silip yok ediyor. Neler yapıyorlar? Peşinden uzmanlar geliyor ne kadar çok işlem görmüş olursa olsun, ne kadar tahrif edilmiş olursa olsun, o bilgisayardan geçen her şeyi deşifre ediyorlar. İşte allah Teala da böyle. Sıradan bir insanın bile arşivleyebildiği ya da silinen bir bilgi nasıl tekrar bulabiliyorsa, haşa allah Teala asla hiçbir şey unutmaz. Sizin silmenizde onların hiçbirisi yok olmaz. Onların hepsi arşide varlıklarını sürdüğü değerli kardeşlerim tabi burada yetişkin bireylere gözlerini haramdan vakitlerini israftan beyinlerini boş işlerden kurtarmaları telkininde bulunurken aynı zamanda birer aile reisleri olarak kendi maniyetleri, sorumlulukları altındaki insanlara karşı sorumluluklarını da hatırlamak durumundayız. Bugün maalesef öyle bir ortama gelindi ki artık çocuklarda ergenlik yaşı bile öne alındı. İki yıl daha erken ergen olmaya başladı. Çünkü hayata atıldığı, doğduğu andan itibaren müthiş bir saldırıya karşı olan beyniyle artık insanın e, yapısı bile değişir hale geldi. Onun için de aile reislerinin, çocuklarının kullandığı internet, cep telefonu, bilgisayar her neyse bunlara son derece titiz davranması, onları denetlemesi gerekiyor. Yeri geldiği zaman onlara sınırlama getirmesi, filtre koyması bir şekilde özellikle uzmanların da sıkça söylediği gibi öyle özel odasında tek başına bilgisayar kullanması değil ortak alanda herkesin herkesin birlikte kullanacağı <gülüyor> şekilde olması ki böylece yanlış işe girmesine yanlış yapmasına engel olması açısından neden bahsediyoruz internetin zararlarından internetin değerli kardeşlerim bugün itibariyle ortaya çıkan önemli zararlarından birisi de aileleri yok etme tehlikesi tehditinde olduğu. Bugün boşanan ailelerin ekonomik sebepler, kredi kartı, borcu vesaire gibi iflas, buna benzer işsizlik gibi ekonomik nedenlerin dışında gelen en önemli neden artık internet. Çünkü insanlar Aile huzur yeridir. Aile insanların birbirinde birbirleriyle birlikte saadete ulaşacakları yer olması gerekirken insanlar kendi aile bireyleriyle değil başkalarıyla birlikte olmaktan huzur ve mutluluk aramaktalar. Onun için de internetin karşısında gördüğü, gördüğü kimselerden etkilenmekte ve bu da hayatında yeni olumsuz sonuçlar doğurmaktadır bundan yıllar önce peş peşe yaşanan Batman intiharları olmuştu ülkemizde Batman intiharları diye e, isimlendirilmişti genç kızlar peş peşe intihar ediyordu o zaman bunlarla ilgili bir araştırma yapıldı ortaya çıktı ki bu 13 14 15 yaşındaki genç kızların intiharın en önemli nedeni televizyon ekranları dizilerde rüyalarında bile görmeyecekleri, hayal edemeyecekleri bir dünyayı seyrediyor. Ama kendi yaşantıları çok çok gerisinde o imrendikleri elde edemedikleri hayat standartları yüzünden orada gördükleri şeyler yüzünden psikolojileri, dengeleri bozuluyor ve neticede pek çok intiharlar ortaya çıkmıştı. Bugün de aynı şeyleri görüyoruz. Ailede hanımefendiler dizi seyrediyor beyler futbol peşinde çocukta elinde bilgisayarla değişik oyunlara giriyor artık bir ev içerisinde bile bir ev içerisinde bile birbirinden habersiz dünyaları olan nice insanlar yaşıyor geçenlerde bir yerde şöyle bir e, espri okumuştum birisi diyor ki evde internet kesildi kesilince iki saat süre elektrikler kesildi elektrik kesilince internete giremedim İnternete internete giremeyince de evdekilerle konuştum baktım bayağı iyi insanlarmış adam kendi aile bireylerinden haberi yok öyle konuşmaya başlayınca tamamen tamamen sanal yalancı bir dünyada insanlar yaşıyor Eve gelen aile reisi eline aldığı kumandayla veya evine eline aldığı cep telefonuyla veya diğer internetiyle başka bir alemde yaşadığı için yanı başındaki güzelliklerin kendi ailesinin maalesef huzur farkında bile değildilerdi kardeşlerim. Onun için de bir aile kendi içinde bile müthiş derecede birbirine yabancılaşıyor. Dizilerden etkilenen hanımefendi... Futbolla hayatını feda etmiş beyefendi ve oyunlarla aldanmış genç. Birer ayrı dünyanın insanları olarak birbirlerine yabancılaşmışlar. Ve öyle zaman geliyor ki baba oğlun dilinden çocuk anneden bir şey anlamıyor. Çünkü artık hep birbirlerine yabancı ayrı dünyaların insanları olarak... ...artık aralarında bir iletişim de maalesef kalmamış oluyor. Öyle bir hale geliyor ki bu ekranların başında geçirdiği süre... ...insanların hipnotize edildiği, dünyadan kesip kopartıldığı bir zaman değil mi hale geliyor. Aileler akşam oturmalarında, sıra rahimde misafirlik, akrabalık bağları artık yok ediliyor. Üç tane insan yan yana geldiğinde... Aynı anda hepsi tak tak tak elinde telefon bir oraya bir buraya birbirlerinin yüzüne bile bakmıyor. Maalesef onun içinde işte bu ekranlar sonucunda da toplumumuzda inanç, kültür, ahlak, medeniyet gibi temel kutsal değerler yok olup yerine sahte alemler, televizyon kültürü gibi Futbol manya tipler maalesef ortaya çıkıyor. Onun için değerli kardeşlerim, bu da aileler üzerine oluşan en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Onun içinde insanlar ekran başında tuşların karşısında bulduğu yeni dünyalar, yeni simalarla adeta yeni hayallere yelken açmış oluyor. Bu da toplumumuza getirdiği bir başka sonuç. Dördüncü olarak da internetin hayatımıza getirdiği bir başka hastalık, fatura da bilgi kirliliği, bilgi çöplüğü oluşu. Tabii ki artık hiç kontrolden geçmemiş, kontrol edilmemiş herkesin bir tuş karşısında rahatça istediği her şeyi yazabildiği böyle bir ortam oluştuğu içinde herhangi bir konuda değişik değişik insanlar değişik fikirleri rahatça yazabiliyor. Bunu okuyan insanlar da bilgi sahibi oluyor. Bir başkası oradan kopyalıyor. Buraya yapıştırıyor. Siz de doğru bilgi sanıyorsunuz. Dolayısıyla da insanları bilgi çöplüğü haline getiriyor. Bilgisayar yararsız, faydasız bilgiler ansiklopedisi yapıyor insanı. Ve tabii ki Beşinci en önemli zararı da bunun da doğal bir sonucu olarak insanı kitaptan, bilgiden, ilimden, kültürden, gerçek değerlerden uzaklaştırıyor. Çünkü sahte hayaller, sahte kahramanlar kaynaksız, temelsiz bilgilerle uğraşınca da gerçek bilgiye ulaşamamış oluyor. Halbuki bugün her bir yetişkin insanın Muhakkak vücudun nasıl gıdaya ihtiyacı varsa ruhun da bilime, beynin ilme ihtiyacı var. Bunu da okuyarak özellikle kitap okuyarak e, tamamlaması gerekirken böyle bir şeye de hiç zaman bulamıyor. Hani merhum müfekkirlerden Cemil Meriç'in de televizyonla ilgili bir sözü var diyor ki ben diyor televizyon kültürü diye bir mefhum tanımıyorum televizyon ayla şuuru idiş edilmiş, hiçbir zaman okuma ve düşünme gibi alışkanlık kazanmamış sokaktaki insan için icat edilmiş bir tip afyondur televizyon diyor bir afyondur afyon çeşitlerinden bir afyondur yoksa gerçek kültür ne internetten Ne televizyonlardan elde edilmez ilim, gazete köşelerinden Gazetelerdeki Uydurma bilgilerden Değil gerçek bilgilerden Kitaplardan Kendi erbabından elde edilir Değerli kardeşlerim Onun için de günde 3 saatini 5 saatini Bu boş şeylerle telef eden insanlar Bu yaptıklarının Hatanın ne büyük e, olumsuz sonuçlar olduğunu bir kez daha düşünmeli ve 6. olarak insana verdiği olumsuz sonucu insanı bir robot haline getirmesi insanı asosyal bir varlık hale getirmesi bir televizyon telefonun başına geçiyor internete hiç dünyadan haberi yok saatlerce 5 saat bir adamı internetin başından kaldırmazsan ruhu duymaz. Bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya giriyor, giriyor. Artık dünya ile ilişkisini kesiyor. Artık bundan sonra sıkça karşılaşacağımız bir hastalık türü olarak ya göz hastalıkları ekrana bakmaktan ya boyun fıtığı ya ellerde felçleme bunlar sadece internetin sağlığa getirdi ikinci etkiler olarak karşımıza çıkacak Tabii bunlardan daha önemlisi insanlarda zihni melekeleri zayıflatması Çünkü artık internetteki o bilgisayarın ve o cihazların yaydığı dalgalarla manyetik dalgalarla insanların beyni de tahrif oluyor dumura uğruyor. iki saat bir bilgisayarın başında Oturan bir adam ayağa kalktığında sanki büyük ağır taşları taşımış da oradan kalkmış gibi kendini hissediyor. Çünkü bilgisayarın insanlarda böyle bir sonucu var. Bunların sonucu olarak da insan depresyona giriyor. Artık değişik bir varlık haline geliyor. Çünkü artık kendisinde yeni bir bağımlılık, yeni bir hastalık ortaya çıktı. Depresyona girdi. ...asosyal bir yaratık oldu... ...artık bir uzaylı gibi yaşamaya devam ediyor... ...onun için değerli kardeşlerim... ...sözlerimizi toparlarken... ...bilelim ki... ...bir insanın... ...internet başında... ...boş yere geçireceği her bir an... ...hayatındaki... ...büyük bir kayıptır... ...hayatında... ...onarılamaz büyük yaralar açmaktadır... ...telafi edilmesi zor... Bu neticeler ailelerin dağılmasına, gençliğin heba olmasına ve her türlü sıralamaya çalıştığımız olumsuzluklara neden olmaktadır. Ve maalesef bugün tespitlere göre eskiden bir insan yatacağı zaman son olarak 3 ihlas felaknas okuyup yatarken, 3 ihlas bir fatiha okuyan insanların, bugün yaptığı son iş son defa internete girmek bir defa daha şu meyru kutubu kontrol edeyim bir defa daha şu twitter'e bakayım sonra gecenin bir yarısı aniden uyandığında ibadet etmek başka şeyler değil bir yarısı uyanındığında yapacağı şey tekrar internete girmek sabah kalktığımda da zaten ilk görev hadi doğru bismillah abdest alıp ibadetini yerine getirmek değil önce internette ne olmuş ne var buna bakmak çünkü artık bir robot olarak bu noktalarla insanlar karşı karşıya geliyor değerli kardeşlerim onun için son söz olarak peygamberimizin bir hadis-i şerifiyle noktalayalım vesselam, Efendimiz buyuruyor ki min husni islamil mer'i terkuhu mela yani kişinin Boş işleri terk etmesi Müslümanlığının Güzelliğindendir Boş işleri insana faydası yarar olmayan Şeyleri Bir anda terk etmesi En çok Müslümana yakışan işlerdir. Allah hepimizi Zararsız zararlı şeylerden Faydası olmayan şeylerden Uzak durmayı lütfeylesin Velhamdülillahi Rabbil Alemin